Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyha Resulullah ve batif. Emame külli cümletin siratani lil fiili. Her cümlenin önünde fiil için iki siga var. İki çekim var. Emame külli cümletin siratani lil fiili fiil için iki siga var. Nerede? Her cümlenin önünde. İhteris sigate sahihate sahih doğru olan sigayı çekimi seç ve ekmil bihel cümlete ve onunla cümleyi ekmil kemalerdir. Tamamla. Bakalım. Fî ey senetin bir senede nokta nokta ya <gülüyor> fetatu, ey kız kardeş veya ey genç kız Zahdorus, ey genç kız. Bir senede ne var? On ay var. senetin burada şey sene, yıl olarak değil de okunan süre kastediliyormuş. Ey Söyde kız kardeş, edesin. hangi senedesin? Hangi senedesin manasında? Hayır. Tedrusu, Tedrusine. Sine. Sine. Tedrusu ve tedrusi sine iki siga dediği bu. Bundan doğru olan seçeceğiz. Ya fetatu dediğine göre. Ey genç kız dediğine göre Tedrusu sine. Tenduru sine. Derese yedrusu Tedrusu. Onun üstünde yazıyorum. Ben <gülüyor> He. sine. İki tane sine radıyor her Doğru. cümlenin önünde. Oradan uygun olanı seçip evet. oraya koyacağız. Kolay bir alıştırma. E İsmet tabibil ladî yeskunu emame beytina ya Ahmedu Ey Ahmet evimizin önünde oturan tabibin ismini biliyor musun? Tarifu tarifine. Evet. Ya Ahmetten dolayı tarifu. Mühendis olsaydı tarifine olacaktı. muhatap sigalar bunlar. Bir tane daha yapalım anlaşılsın diye. Limaza el vacibati bil galemil ahmeri ya benati. Ey kızlarım, ödevleri niçin? kırmızı kalem ile yazıyorsunuz diyeceğiz. Tek tubi ve tek tub ne? Tek tub gelecek? Ya benatiden dolayı. Yani cem, mernes, muhatvasiye gas. Anlaşıldı herhalde değil mi? Evet. Tamam. O zaman geç, ben okuyayım geçeyim. ''Efi vaktil ameli ya ebnai tel telabne.'' Meta ile suğu ya ebi e, tezhebu tezhebine rakme e nokta nokta rakme hatifi saydaliyeti ya ümmi hastanenin telefon numarası. Bunu soruyor. Tarifu tarif, tarifin tarifine e hadihil mecellete ya ehuvatu takraune takra'ne saydaliyye ne Saydaliyezzan edin. Saydaliyye Efeme hacil camiati ya ahi teskunune teskunu Nahnu la kratel kademi fi şevari şevari onun çoğulu caddelerde futbol oynuyoruz oynamıyoruz El abu ne el abu Eyne tedrusu ente bil camiati islamiyeti edrusu nedrusu teemmelil mithaleynil atiyeyni. Gelen iki misali düşün. Bizde emsile de de örnekler. Doğru. Sizdeki doğru. Bende imthaleyn demiş. İki misal demiş. Ancak üç tane misal var. Emsile daha doğru sizdeki o yazılan. O zaman şöyle söyleyelim. Gelen misalleri düşün. Semiyotu ee, enneha ahsenu tabibetin fil müsteşfâ. Burada bir kaide var. Buraya dikkat edelim. İşittim ki o hastanede en iyi bayan doktordur. Birinci tercüme şekli. İkincisini söyleyelim. Kulağınız iyice alışsın. Kullanımınız daha uygun olur inşallah. Onun enneha'daki ha'yı tercüme ettim önce. Onun hastanede en iyi bayan doktor olduğunu enne olduğunu işittim. Semiyot'u enne ne geldi? Semiyottan sonra enne. Buna dikkat ediyoruz. 2- yaguulu ne inne ha? Ah tabibetin fil müsteşfa. Onun hastanede en iyi bayan doktor olduğu söyleniyor. Olduğunu söylüyorlar da. O olduğunu söylüyorlar. Burada yaguulu neden sonra inne ha geldi? Üçüncüsünde de üçüncü cümlede inne Kur'an'e kitabullahi. Şüphesiz ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Burada bir kayda var. Altına da açıklamış zaten. Ve fi evvelil cümleti yani cümlenin evvelinde başında inne ile gelir. Üçüncü örnekte olduğu gibi. Cümlenin başında inne ile gelir. Ba'de gale gale fiili ister mazisi ister müzalesi ister emri olsun hangi sorusu olsun herhangi bir gale fiilinden sona gelirse inne olur. İkinci cümlede olduğu gibi neden sonra inne geldi. Ba'del ef'alil uhra gale dışındaki diğer fiillerden sonra ise enne ile gelir. Burada innenin ennenin hemzesinin harekesi kastediliyor. İster inne olsun ister enle olsun başta değil de ortada geliyorsa bir cümlenin ortasına geliyorsa bu durumda onlar maslariye ennesidir veya mastariye innesidir. Mastariye. Yani olduğunu yaptığını ettiğini diye masdar olarak çeviririz. Şüphesiz ki değil de masdar olarak çeviririz. Gale fiilinden sonra gelen innenin hareketsi de esredir. Yani enne manasına inne gelir. Ama inne diyareken enir. Gale fiilinden sonra enne manasına inne gelir. hareketi esre olur. Ama diğer fiillerden sonra semiutu enneha semiutu enhum Ra'aytu gördüm enneke sen şöyleydin sen şöyle olduğunu görüyorum veya Arifu biliyorum enneke maridun sen hasta olduğunu görüyorum biliyorum minasır gale fiilinden sonra eğer inne enne kullanacaksa inne kullanılır enne olmaz Cümlenin başında kullanılacaksa enne olmaz gene inne olur. Ama herhangi bir fiilden sonra gali dışındaki herhangi bir fiilden sonra kullanılacaksa mastariye manasına enne diye hareketlenir. hem hemzesinin hareketsinden bahsediyoruz. Kesralı veya fethalı oluşundan. Burası anlaşıldı mı? Siz biliyorsunuz. اِبْرَاِ الْجُمَلَ الْعَاتِيَةَ مَا دَبْتِ هَمْزَتِ مَا دَبْتِ هَمْزَتِ اِنَّ اَنَّ اِنَّ ve اَنَّ'in hemzesini hareketlemekle beraber gelen cümleleri oku. Yukarıdaki açıklanan kaideye uygun olarak oku. اَزُنُّ اَنَّهُ اِنَّهُ اَنَّهُ تَالِبُنْ Ne olacak? Ne olacak? ezunlu fiiline sonra geldi. Gale fiil dışında o zaman ennehu. Onun onun yeni bir öğrenci olduğunu zannediyorum. Veya zannediyorum ki o yeni bir öğrencidir. Gale'l müderrisu innet talibel cedide müctehidun cidden. Öğretmen dedi ki yeni öğrenci iyi bir öğrenci, iyi bir şey iyi, Çalışkan, cidden çalışkan bir öğrencidir. Öğren, öğretmen dedi ki, dedim bakın. Öbür türlü tercüme edecek olursam, öğretmen yeni öğrencinin cidden çalışkan olduğunu söyledi. Dedi. Muhakkak yeni öğrenci demedik. Ne edin. Bastar manasına kullandık. Yani. En ne inmemiş bu Evet. Galeden hemen sonra gelmezse, Değil, değil mi? aynı aynı şey. cümle içerisinde ise aralığı bir şey de önemli değil bu ennel müder ise semi dolayı semi ennel müdere mac yeme manası işittim ki öğretmen bugün gelmedi veya Öğretmenin bugün gelmediğini işittim. Duydum. Diğer türlü olsaydı Nasıl? Enne olmasaydı. Tecrübeyi nasıl yapardı? Enne olmasaydı nasıl olacaktı? Semiyutu dedik zaten. Semiyutu dedik. İşittim. Neyi işittim? Bir mef'ul gelecek. Neyi işittim? Bir şey diyeceğim değil mi? o i bağlantı yapacağım. Ne işittim? Öğretmenin bağırdığını işittim. Yine enine gerekecek. Veya yaptığın, ettiğini. Master yani. Master manası. Tamam mı? <gülüyor> İnnallâhe veya en ennallâhe Rabbi. Nasıl olacak? cümle başında olduğu için inne enne diye gelebilecek inne diye gelecek. Şüphesiz ki Allah Rabbimdir. Evet. Mh. Gale zemini bak sen söylediğim az önce kim sormuştu? Gale zemini <el unatt teeth language> inne enne'l müderrese. Ma'a'l <elología> yeme. Gale fiili ile mastariya inne's ennes'in arasına başka bir şey geldi. Zemi geldi. Ama galifinden sonra geldi. Dolayısıyla gale zemi innel müderris ma yeme. Okul arkadaşım, evet, Dedi ki. Öğretmen bugün, öğretmen bugün gelmedi. Veya arkadaşlarım dedi ki bugün. dedi ki bugün öğretmen gelmeyecek. Öğretmen dedi ki sonra yalım. Çünkü. Arkadaşım. Okul arkadaşım öğretmenim öğretmenim bugün gelmediğini söyledi. Ha. Öğretmenin bugün gelmediğini söyledi. İşte gelmediğini, yaptığını, ettiğini, yapmadığını, etmediğini şeklinde tercüme maslara yeterli istiyoruz. maslara şeklinde. Onu oradaki inne veriyor. Gale filmden sonra geldiği için inle diye hareket edik. Yoksa enle olacak. Eşhedü enne Muhammeden Rasulullahi şahitlik ediyorum ki Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Rasulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İnne değildi de enne çünkü şehide fiilinden sonra geldi. Ama gene etkisi devam ediyor. İnne veya enne ne yapardı ismini başına geçtiği ismi, i̇smi nasıl nasip şey eder kendisi yani de, de isim olarak yapar. Evet hareket etkisi devam ediyor. Yani etkisi kesilmiş kesinti yaramış değil.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 Gazetede okudum ki Dışişleri Bakanı yarın Londra'dan dönecek. Aden yani. Aden. Veya öbür türlü tercüme edecek olursak gazetede Dışişleri Bakanı'nın yarın Londra'dan döneceğini okudum. Vezir, bakan demek. Hariciye Dışişleri Bakanı. <gülüyor> Dâhile de işçilere bakın. Ezunnu <gülüyor> Gerisini siz söylemeyin. Ben de söylemeyeyim. Ben çifte söyleyeyim. Manasını tercüme edeyim. Geçeyim. Siz biraz düşünün. Ezunnu inne enneke min Pakistan'a Zannediyorum ki sen Pakistan'dansın. Senin Pakistan'dan olduğunu zannediyorum. Gâle liyet tabibu inne enneke lastu maridin öğretmen bana dedi ki sen hasta değilsin doktor. tabip değil mi evet tabip <gülüyor> doktor bana dedi ki sen hasta değilsin azunnu annet tabibatillati veya innet tabibatillati haracne minel mustashfalan minel vilayetil muttahidati zannediyorum ki şimdi sınıftan çıkan bayan doktorlar Birleşik Devletlerdendir bu e tarifine inne enne Tabetelcedi de tell ica et kaable Seeti Eyamin tarifı Hamselugain üç gün önce gelen yeni bayan öğrencinin, Beş dil bildiğini biliyor musun? Çözebildiniz mi burayı? Evet. Tamam. İnne veya enne derse sehnün Şüphesiz ki ders kolaydır. ne inne ennel imtihane seyekûnu fil usbûil evveli min şehri i Diyorlar ki imtihan bir ne zaman? Recep ayının birinci haftasında olacak. Recep, i̇mtihanın Recep ayının birinci haftasında olacağını söylüyorlar. E inne enneni daifun E te Bugün hiç forumda değilim. E te <gülüyor> <gülüyor> Benim zayıf olduğumu mu zannediyorsun? Nasıl dedin? Ceza mı kestin? Hadihi <gülüyor> esma-u eyyamil usbu'i İşte bu aşağıda gelenler haftanın günlerinin isimleridir. Bunlar ezberlenecek ersse inşallah Yemuş Seti cumartesi günü Yemur E Hadi birinci gün pazar günü yavumur isneyni ikinci gün Pazartesi günü ya süre sa üçüncü gün salı günü Yemur Erbi a dördüncü gün Çarşamba günü Yeül hamisi 5 gün Perşembe günü Yeül cummaati Cuma günü. Cuma ile bir şey vermadı şu an cuma günü. Çünkü cuma gününe ismi Allah azze ve celle vermiş zaten. Şuna bak. Cetteden. Cuma, ertesi o, cuma, cuma da. ertesi. o sonra denk geliyor. Cuma ses se tamam. Cep o da Kur'an'da. O da bizden önceki kavmlere vermiş ismi olarak e, ve kutsal gün olarak tayin edilmiş. Evet. Hocam niye pazartesiden başlamıyoruz madem? başlar. Birinci gün hafta pazar gününe başlar. Pazar, mı? pazar gününe Paz, başlar. Cumartesi var. Hafta pazarla başlar. Ya, oraya onu koymuş. Sept al yabancı Cuma Cuma'nın altına koy. Yavım ey hadi birinci gün demek. İlk gün. Oradan anlamadınız mı? Son gün son gün Cumartesi. Ha sıralamadan dolayı yanlış olmuş olabilirsiniz evet. Yevm-i Sebti Cuma'nın altındadır normalde. Evet. Yevm-i Ehad birinci gün. ilk gün pazar. İkinci gün pazartesi diye başlar. Yani günleri say dediğinde biz hangi günden başlamamız lazım? Sıfırdan başlayacaksak Ocak, Şubat gibi ay ayları sayar gibi Yevm-i Ehad diye başlayacağız. Yevm-i Ehad, Yevm-i İthne, Yevm-i Sulesa, Yevm-i Erbi'a, Yevm-i Hamis, Yevm-i Cuma, Yevm-i Sebti. O da neden <gülüyor> Evet. Bugün bu nereyiz ezberleyelim. Bugün hangi günden sonra Allah'ım Uktubül ayatil ula min sureteyil mülki ve galemi Aranız anlaştınız mı anlaşmadınız mı? <gülüyor> İki surel mülk ve kalem suresinden ilk ayeti yaz diyor bende sizde yok <gülüyor> Sende var mı? Sende de mi yok? Sen kitabı olabilirsin. Aydın nasıl olamaz? Ağabeyim. Olmaz. Sana cesit yapacaksın. İttifak etti. Üstad Cennet oldu. Peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman şahız oldu. Terk edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> El kelimatul cedidetü. Yeni kelimeler. Devaun cemuhu edbiyetun. ilaç, Vacibatun. Ödevler. Vacipler. Gereklilikler. Carun cem'uhu ciranun komşu tilmizun cem'uhu telamizetün öğrenci tilmizetün müennesbunun cem'uha tilmizatun bayan öğrenci rakmun ergamun rakam numara sayı hatifun cem'uhu havatifu telefon telefon diye kullanılıyor şimdi çünkü İngilizce galip gelmiş. telefon diye de kullanılıyor. Til, Til, tilfaz. Tilf mm -hmm. Tilf amelun cemuhu amalun iş. İş, amel. Vaktun cemuhu evqatun vakit. Vezirul hariciyeti. <les> Dışişleri Bakanı. Şehide hedu, Şahit oldu. Gördü, bulundu. O manada Şahitlik muayrasının hepsine gelir. Dahike yet <gülüyor> haku güldü. Helmin sual. İlimiz şey, <gülüyor> talebundan